Sorumluluk imtihandır. Aldatmamak. Kardeşimle hasbi hal. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam önderimiz, rehberimiz ve tek örnekliğimiz olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Pak haline, asabına ve etbağının üzerine olsun. Sorumluluk imtihandır demiştik. İki ayrı mecliste bu konu etrafında dertleşmiş birbirimize nasihatte bulunmuştuk. Demiştik ki, Allah Sübhanehu ve Teala, mümin kuluna onu imtihan etmek için sorumluluk verir. Her imtihanda olduğu gibi, bu imtihanında da gözettiği bir hikmeti vardır. Hikmet, şükredenlerle nankör olanları açığa çıkarmaktır. Müminler arasında şükredenlerin azınlıkta olduğunu da öğrenince, İslam adına sorumluluk alan her kardeşimizin, hassas olması zarureti kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Öyleyse aramalıydık. Şükrün yollarını ne yaptığımız takdirde şükredenlerden olacağımızı öğrenmeli ve amel etmeliydik. Çünkü bizler Allah'ın nankörler hakkında değişmez sünnetini biliyorduk. Önce nimetin alınması, sonra nimetin tam zıddı ile cezalandırılma. Öyle diyordu Rabbimiz. Allah, İbret için bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvendi, huzurlu idi. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. Nahl Suresi 112 Andolsun Sebe kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır.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 Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? Sebe Suresi 15-17 Çevremizde birçok insan görüyoruz. Allah Sübhanehu ve Teala onlara hidayet ediyor. Sonra onlara dinine hizmet şerefini bahşediyor. Canhıraş bir şekilde koşturuyorlar. Müminlerin gönlünde taht kuruyorlar. Allah'ın onları sevdiğine dair hüsn-zannımız kuvvetleniyor. Çünkü müminlerin birini sevmesi Allah'ın onu sevmesinin alametidir diyoruz. Sevgi Rahman'ın arşında oluşur. Sema eline iner. Oradan kalpleri arşa asılı müminlerin kalbine ilka edilir. Böyle öğretti bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra birden her şey değişiyor. O güzel simalar kayboluyor. Bize yol gösteren, gördüğümüzde Allah'ı hatırladığımız yüz adeta kararıyor. Bize öfkeyi, eleştiriyi, insanı huzursuz eden şeyleri hatırlatıyor. Dinlerken gönüllerimizin ferahladığı insanları artık görmek bile rahatsız ediyor. Simalarında tebessüm, sözlerinde rahmet, bizi davet ettikleri yeni şeyde selamet görünmüyor. Çoğu zaman bu zıt tabloyla ilgili yorumlar yapılıyor, fikirler beyan ediliyor. Oysa meselenin özü bizim işlediğimiz konudur. Allah sorumlulukla o kardeşimizi şereflendirmişken, o şükretmeyi değil nankörlük yolunu seçmiştir. Rabbimiz, men ettiğini verecek yoktur sıfatıyla onu bu hayırdan men etmiştir. Sadece men etmemiş, geri dönüş olmayan bir yola sokmuştur. Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Bu duruma düşmemek için şükrün şart olduğunu, şükrün yolunun da ihlas ve ihsandan geçtiğini paylaşmıştık. Bu yazımızda bunlardan üçüncüsünü konuşacağız. Aldatmamak. Sorumluluk alanı ne olursa olsun Müslümanın şunu bilmesi gerekir. Rabbi, onu Müslümanların işleriyle sorumlu tuttuğu anda iki sınıf insana karşı sorumluluğu vardır. Bunlardan ilki, ona bu görevi veren, İslami davada onun önünü açan, çoğu zaman onu eğitip bu görevleri icra edecek konuma getiren üstleri, bu kimselere emir, hoca, abi diyebilirsiniz. İkincisi, hizmet etmekle mükellef olduğu müminlerdir. Kendisine verilen görevin mutlaka Müslüman kardeşlerinin hizmetiyle ilgisi vardır. Öyleyse görev alan kardeşimiz, görev aldığı anda, Görev sahasına giren Müslümanlara karşı sorumludur. Aldatmak, Müslümanların sıfatlarından değildir. Münafıklar ve kalbi hastalıklı insanlar aldatırlar. Müslüman, sorumluluk aldığında hem üstünde hem de altında bulunanlara karşı derin bir hassasiyet örneği sergiler. İnsanların verdiği görevlerde ya da Müslümanların beklediği hizmetlerde aldatmamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır çünkü o bilir ki bu görevin yarını vardır Rabbi onu hesaba çekecek ve sorgulayacaktır Onun için aldatmaz sadıktır Kalbi hastalıklı olan ise ahiretle sorunu olan insandır Hesabı unutu için kalbi hastalanmıştır Çünkü hastalıkların başı gaflettir her şey Allah'ı ve O'na dönüşü hatırlattığı halde, bundan gafil olan insan, kendi eliyle kalbine gaflet hastalığını aşılamıştır. Hesap şuurundan gafil olunca aldatmaya başlar. Üstlerini aldatmak Sonuçta üstlerimiz bizler gibi insanlardır. Şeriat dairesinde kalıp, bizlere zahirimizle hükmetmekle mükelleftirler. Sorumluluklarımızla alakalı bizler, Onlara ne iletirsek onunla muamele ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gibi temiz bir toplumu bu konuda uyarmış, onlara hatırlatmada bulunmuştur. Sizler husumetlerinizi bana taşıyorsunuz ve ben de sizin gibi bir insanım. Olur ki bazınız meramını anlatırken daha etkili konuşur. Ben de işittiğim, ikna olduğum üzere hükmederim. Kime bu şekilde kardeşinin hakkından bir şey verdiysem almasın. Çünkü bu ateşten bir parçadır. Buhari 7169, Müslim 1713 Bu uyarının sahabe yapıldığını hatırlamalıyız. İnsan nefsini, tabiatını ve psikolojisini bilen bir peygamber konuşuyor. Çünkü insan kınanmaktan hoşlanmaz. Onun tabiatı övülmek, sevilmek ve beğenilme isteğiyle yaratılmıştır. Sorumluluklarını aksatan, eksikleri olan bir insan muhtemelen uyarılacak, ona nasihatte bulunulacaktır. Bu da gayet normaldir. İslam toplumu hatasız insanlar topluluğu değildir. Hata yapan, hatası nasihatle düzeltilen ve tövbe ile yenilenen bir toplumdur. İslam toplumundaki selim kalp insanlar Nasiyat ve uyarıya bu göze bakarlar. Çünkü insan, nefsinin hakikatini, ayıplarını ve nasihate olan ihtiyacını en iyi bilendir. Buna rağmen bir insan nasihatten rahatsız oluyorsa, vay onun haline! Uyarılmamak için yalan söyleyecek, aldatacak olmadığı gibi görünecektir. Tüm bunları yaparken gayesi, insanlara şirin görünmek, onların yanında değerini yitirmemektir. Oysa bilmez ki kalpler Allah'ın elindedir. Allah, dilediği kalbe, dilediği sevgiyi yerleştirendir. Ve Allah, aldatanı, yalancıyı, olmadığı gibi görüneni, kendine Allah'tan kork denildiğinde nefsini izzetle beraber kibir kaplayan insanları sevmez. Onlara buz eder. Allah buğz ettiği kulu önce sema eline, sonra yeryüzünde olup, salih kalp sahiplerine buz ettirir. Uyarılmak istemeyen bir insanın içinde bulunduğu halin şenaatini anlamak için şu noktayı anlaması kafidir. O, nefsi için Allah'ı dahi çiğneyecek duruma gelmiştir. Öyle ki, yalan da, aldatmayla müminleri aldatacağına inanmıştır. Ya Allah, onu da mı aldatacaktır bu insan? Allah, Sevdiğinin ve salih kullarının aldanmasına müsaade eder mi? İslam davası ve Müslümanlar sahipsiz midir? Haşa! Evet, bu uyarı vahiy toplumunda yapılmıştır. Vahyin semadan indiği ve insanların gece evlerinde yaptıklarını, kalplerinin derinliklerinde gizlediklerini ifşa eden vahiy toplumunda. Demek ki insanda bulunan bu menfi haslet o denli kuvvetlidir ki, Semadan haber gelse dahi bu hassete yenik düşüp içinde olanı gizleyip insanları aldatabiliyorlar. Bir misal de sahabeden verelim. Bir grup insan Abdullah bin Ömer'e radıyallahu anh, geldi. Biz yöneticilerin yanına gidince farklı konuşuyor, çıkınca farklı konuşuyoruz dediler. İbn Ömer, biz bunu Allah Resulü döneminde nifak kabul ederdik diyor. Buhari, 7178 Sorumluluk ehli kardeşlerimiz çok hassas olmalıdır. Şeytanın şerrinden, nefsin çirkinliğinden Allah'a sığınmalıdır. Kendilerine verilen görevlerde yanlış ve eksik yapabilirler. Bu, onların değerlerinden hiçbir şey düşürmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ümmü Mektum'dan radiyallahu an yüz çevirdiğinde, Bedir hakkında vahye uygun olmayan kararı verdiğinde, müşriklerin teklifleri karşısında düşünüp, Rabbi tarafından uyarıldığında, bunlar onun değerinden hiçbir şey eksiltmedi. Rabbi onu uyardı ve bunu kıyamete kadar tilavet edilecek Kur'an kıldı. Demek ki hata, zelle ya da masiyet, insanın değerini düşürmez. İnsanın değerini sonrası belirler. Nasiyete açık, TB ile yenilenenlerin değerini Allah sübhanehu ve teâlâ müminlerin kalbinde korur. Yalan söyleyen, aldatan ve olmadığı gibi görünenlere gelince bunların değeri düşer. Hiçleşirler müminlerin gözünde. Ancak onları değersiz kılan hataları değil, hatayı kendilerine kondurmamaları, hataları neticesinde uyarıdan rahatsız olmalarıdır. Altları aldatmak Vazife alan Müslüman altında bulunan, ondan hizmet bekleyen Müslümanlara karşı da sorumludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sorumluluğu ve ağırlığını şöyle ifade ediyor. Allah bir Müslümana bir topluluğun sorumluluğunu vermiş ve o da onları aldatarak can vermişse Allah ona cenneti haram kılar. Cennet kokusunu dahi duyamaz. Buhari, 7.150-7.151 Müslim 142 Kendisiyle sorumlu olduğumuz kardeşler, bizden hizmet beklerler. Mallarını, canlarını ve namuslarını muhafaza etmemizi isterler. Onların imani ve ilmi konuda gelişmeleri için çalışmalar yapmamızı, onları hayra yönlendirmemizi beklerler. Onların sorunlarıyla ilgilenmemizi, çözümler üretmemizi, onlara gerekli uyarıları yapmamızı umut ederler. Bu konularda hassas olmayan, diliyle Müslümanlara sorumluluklarını hatırlatan, ancak onlar için koşturmayan, yorulmayan, dertlenmeyen, alnının teri ve gözünün nurunu akıtmayanlar onları aldatmıştır. Öğretmen olanlarımız, hocalık yapanlarımız, sohbet verenlerimiz, Müslümanların güvenliğinden sorumlu olanlarımız, Maddi külfetleri yüklenenlerimiz, su dağıtanlarımız, hizmet ehli olanlarımız, hepimiz ama hepimiz kendimizi kontrol edelim. Görevlerimizde elimizden geleni yapıyor muyuz? Yoksa insanları aldatıyor muyuz? Yapıyormuş gibi mi yapıyoruz? Mış gibi iş yapanlar bilmelidirler ki, müminleri aldatmaktadırlar. Ve sorumluluk alanında müminleri aldatanlara cennet haram kılınmıştır. Rabbim, bizleri sorumluluklarının farkında olan, üstlerini ve altlarını aldatmayan, bu surette görev nimetine şükreden, imtihanını başarıyla atlatanlardan eylesin. Gönüllerimizi nasiyate ve uyarıya açık tutsun. Bizi kibrin ve kendi eliyle kendini yakmak olan aldatmanın şerrinden muhafaza etsin. Amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 33. sayısında yayınlanmıştır.